Tamamen meal olan Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz ele almak doğru mudur? Abdest alabilir. hani Abdest alsa iyi olur da hı hı. abdestsiz alınmasına bir sakınca yok. Çünkü meal Kur'an değildir. Bakın biz meal diyoruz. Tercüme demiyoruz. Niye? Çünkü meali yapanlar ayetten anladığını diyor ki okuyuculara ben bu ayetten bunu anladım. Hı hı. Bu bir. İkincisi mealler Kur'an-ı Kerim'in anlamını yüzde yüz yansıtmazlar. Yani meal Kur'an-ı Kerim'in kendisi değildir. Kur'an-ı Kerim'in orijinal mettir. Şimdi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ee, her türlü övgü Allah'ın e, alemlerine Rabbi Allah'a mahsustur. Bunun mealidir. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i Rabb kelimesinin bir anlamı var. Hamd kelimesinin bir anlamı var. Alem kelimesinin bir anlamı var. Bunu tefsir et etmeye kalktığınız zaman 3 sayfa, 5 sayfa, 30 sayfa, 50 sayfa yazarsınız. Elhamdülahi Hamd'i yazın. Hak dini, Kur'an dilini okuyun. Onlarca sayfa yazmış bununla ilgili. Ama biz bir cümle söylüyoruz. Yani bu cümle bana ait bir cümledir. Benim çevirdiğim bir cümledir Türkçe'ye. Bunu İngilizce çevirseniz İngilizce'ye çeviren kimsenin cümlesidir. Ve evet. onun anlamını yaklaşık olarak yansıtıyor demektir. Meal Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi değildir. Bundan dolayı da? Bundan dolayı da. Evet, Dedim ki dolayı. abdestsiz sırf meal olan hı hı. E, orijinal metni yoksa eline, elinize aldığınız zaman bir günah olmaz. Hmm. Ee, bir emre muhalefet edilmiş. edilmiş olmaz. Yani hmm. Kur'an-ı Kerim'e ele alınmış gibi olmaz. Ee, ama hani abdestli alırsanız çok daha güzel olur. Yani evet. Allah kelamının malidir netice itibariyle. Evet.